Nimetin babası zamanında yırtmak için epeyce gayret sarf etmiş. Atölye devranmış, dükkan açıp perakendeciliği denemiş, pazarcılık dahi yapmış ama nafile. Adamın olacak abi diyor. Sırtını dayayacağın biri olmadığı sürece ne yapsan boş diyor. Onun ne babadan ne akrabadan yana bir güvencesi olmamış. Çıkıp gelmiş Anadolu'dan. Bir tanıdık aracılığıyla mesleğe başlamış. O gün bugün yapayalnız. Bir iki iflas geçirmiş, yılmamış. Her seferinde sıfırdan başlamış. <gülüyor> Vermeyince mabut neylesin sultan Mahmut hesabı. Gençlik günleri böylece su gibi akıp gitmiş. Peş peşe doğan çocuklar, giderek artan masraflar, borç borç. Sonunda tak demiş işte, sağlığından olmuş. İçki sigara, içki sigara, stres, kavga, bir türlü düzen tutmamış hayatı. Sürükleyip durduğu gövde sonunda nefes darlığı, kalp krizi, sinir bozukluğu, tansiyon, depresyon falan derken bir de açık kalp ameliyatı geçirmiş. O günden sonra bırakmış. Dükkanı, tezgahı terk etmiş. Zaten bir merdiven çıksa tıkanıyormuş. Şimdi de yaşıyor ama eh buna yaşamak denirse. İnanmayacaksınız ama hala sigara içiyor. Para olsa içki de içecek lakinler de... Çocuklar büyür işin ucundan tutar demiş ama onlar da hayırsız çıkmış. Eee ne demişler? Büyük döker küçük toplar armut dibine düşer. Onlar da baba mesleğini sürdürüyor. En büyükleri İsmet. Babası bunu çok dövdüm diyor Allah affetsin. Hani işler bozuk ya ben eve her akşam zil zuruna geliyorum hiç yüzünden hır çıkıyor. Bir yandan hanıma bir yandan el kadar sabiye basıyorum köteyi. Ben ne yaptığımın farkında mıyım? Çok kötü, çok. Allah kimseleri bu hallere komasın. Yokluk bir yandan, cahillik bir yandan. Yahu yetiştiremiyorum. Ucuna ucuna denk getiremiyorum. Zıvanadan çıkıyorum. Hanım tüp bitti dese çıldırıyorum. Yani tam bakır köylük bir durum. E, böyle evde huzur olur mu? Huzur olmayan yerde bed bereket olur mu? Böyle bir evde yetişen çocuktan hayır çıkar mı? çıkmadı. Suç benim. Tamamen benimdir yani. Böyle dertlenip aksıra tık sıra bir sigara daha yakıyor. Sonuncu iflastan sonra evde ne var ne yok hacize gitmiş. Tam takhız kuru bakır. Neyse ki işte etraftan yetişmişler. Yoksullara yardım eden bir dernek bunlara kol kanat germiş. Zenginlerin kullanıp eskiciye sattıkları ikinci el eşyalardan bazıları getirilmiş. Kapkacak kacak, çek yat, yorgan döşek, soba, her neyse evlerini yine iyi kötü barınacak hale sokmuşlar. O günlerde İsmet çalışmaya başlamış. Annesi de temizliğe falan gidiyormuş. Nimet Duran'la bayağı arkadaş. İki duru suyun birbirine karışması gibi arkadaşlığı dahi geçmiş sırdaş olmuşlardı. Tezgahları yan yana duruyor. Bunlar bütün gün yavru kuşlar gibi cıvıldayarak konuşuyor, gülüyor. O çok mağdur, muhtaç, yoksul dünyalarını şen şatır kılıyorlardı. Duran nimetin eli ayağı, gören gözüydü. Etrafta ne oluyor, ne bitiyor, dili döndüğünce nimeti anlatır. Nimet bitip tükenmez sorularıyla duranı bunaltır. Oğlan gık demeden her soruya karşılık verirdi. Biz bir gün kalkıp nimetin evine gittik. Çok ısrar etmiş. İlla çaya geleceksiniz demişti. Duran'la beni anasına babasına tanıştırdı. Bunlar benim pazarda en yakın arkadaşlarım. Allah razı olsun bir dediğimi iki etmiyorlar diye başlayıp aralıksız anlatmaya durmuştu. Annesi kurabiye yapmıştı. Çaylarımızı içip sohbeti koyulaştırdık. Ben bir yandan oturduğumuz odaya bakıyorum. Eşyaların neredeyse hepsi mekana yabancı. Hele o camlı büfe, hele lenduha, Kim bilir nerelerden çıkıp gelmişti. Koca cüssesiyle odayı doldurmuş, odada nefes alacak yer bırakmamıştı. Belli ki iyi bir sanatkarın elinden çıkmaydı. Mobilyadan pek anlamam ama gül ağacından yapılmış olabilirdi. Kaplamalar yer yer buruşup çatlamış, çizikler, darbeler her yanını zedelemişti. Muhtemelen menteşeleri gevşemiş, hatta yerinden çıkmış, sonra ehil olmayan eller tarafından, Hoyratça yeniden çakılmış, bu defa kapakların örtülmesi muhal olmuş, her biri aralık kalmıştı. Hatta bana öyle geldi ki, alt gözlerden birinin kapağını açacak olsak, kapak elimizde kalırdı. Öylesine eğreti duruyordu. Camlı bölmelerde çay bardakları, gümüş taklidi ucuz tepsiler, iş işportamalı süt fincanları, birkaç naylon şekerlik, tülleri kirlenmiş nikah şekerleri, plastik çiçekler... Plastik çerçevelerde fotoğraflar, garip renkli tüyler, Polonya pazarından alınmış porselenler, her yan tıkış tıkış. Yine de bütün bunlar büfeyi doldurmaya yetmiyordu. Hatta büfede garip bir boşluk vardı. Boşluk değil de boşluk duygusu. Sanki az sonra bir el içindeki bütün bu kıvır zıvırı sıyırıp atacak, oraya gerçek gümüşler, bohemya kristalleri, Çekoslovak porselenleri, Yıldız işi, gülabdanlar falan koyacaktı. Ama hayır, o hantal büfe bu evin atmosferini ıskartaya çıkmış, kötürüm bir şampiyon gibi bunaltmaya devam edecek. Yanındaki kırık sandalye, zemindeki rengi atmış halı fleks ona yardımcı olacak. Evet sehpalar, masa, sandalye, büfe hep böyle eski püskü. Lakin yalancıktan da olsa onların bu eprimiş görüntülerini gözden gizleyen bir şey var. Hemen hepsinin üzerine örten el işi örtüler. Bu göz nuru el emeği örtüler, yoksul evlerinin yoksulluğunu gizleyen unsurlardır. Bakana önce onlar görünür. İşçilikleri, desenleri, renkleriyle oyalar insanı. Yoksulun evindeki orlon, naylon, dantel, örgü, motif, renk bolluğu hep bu gizleme çabası içindir. Evin önünde bir küçük bahçe var. Bu küçük bahçeler, gece kondu insanının nefes aldığı, Gerçekten yaşamayı hissettiği yerlerdir. Bahçeye bakan duvarın önüne bir tahta sedir atılmış, üstü şiltte ve minderle kaplanmıştır. Bazıları sırtlarını dayamak için eski ot yastıkları da kullanırlar. Kadınlar her fırsatta o boğucu, dar, rutubetli evden kendilerini dışarı atar. İşlerinin çoğunu bahçede görür, orada toplanır, çay içer, sohbet eder, halı yıkar, salça kaynatır köylük yerin adeti üzere kışlık erzak depolarlar. Lakin Anadolu'nun kurak iklimi, kışlık erzağın uzun süre saklanmasını mümkün kılarsa da, bu rutubetli sahil şehirlerinde kuru gıdayı muhafaza etmek güçtür. Nimet'in babası diyor ki, yahu bizim oranın toprak testileri meşhurdur. Ki suyu testiden içmenin de ayrı bir lezzeti vardır. Hafif toprak kokan bir serinlik, Buzdolabında soğuyan suyun boğaz yakan tadına benzemez yani. Yumuşaktır. Heveslendim. Bir testi ısmarladım memlekete. Geldi. Suyu doldurup koyduk gölgeye. Bir zaman güzelce içtik yani. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Testinin üzeri rutubetten kaymak bağladı. Böyle yağlı kara bir yosun, Gözenekleri tıkandı. Kaldırıp attık. ''Bazen ailece işte mutfakta ne varsa peynir, ekmek, domates alıp çevre yolu kıyısına gideriz. Bir Akasya gölgesi bulursak ne âlâ. Arabalar geçip gidiyor, bakar, oyalanır, güya piknik yaparız.'' O böyle anlatırken ben de tam bu sırada çevre yolundan arabalarıyla geçen işi tıkırında adamların bunlara baka baka ağızlarında geveledikleri yaveleri hatırlıyorum. ''Yahu yolu gözlemek nasıl bir şey?'' Yani ne anlıyorlar bundan? Yok arkadaş, bu millet pikniğe çıkmayı da bilmiyor. Sığır bunlar, sığır. Trene bakar gibi yola bakıyorlar. Kemalettin Kamu, Bingöl Çobanları şiirinde, ''Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.'' diyordu. O günden bugüne kaç zaman geçti. Memlekette neler oldu neler. Ama gelin görün ki büyük şehrin kıyıcığında, Hala deniz görmemiş çoban çocukları çevre yolu kenarına pikniğe gidiyorlar. Yok olsun yoksulluk. İsmet askerden gelmiş, evlenecek. Para yok. Yaşı geçti gidiyor. O da babası gibi alkole vurmuş kendini. Bu sebeple evde hırgür eksik olmuyor. Baba oğlana baktıkça kendi geçmişini hatırlıyor. Ben düştüm o düşmesin diyor besbelli. Ama nasıl? Onun küçüğü Hikmet askerde. O hantal büfenin bir köşesinde fotoğrafı duruyor. Bereli, silahlı, çakı gibi bir komando. Nimet'i biliyorsunuz. Ondan ufağı Sema konfeksiyonda çalışıyor. Süslü bir kız, aklı havalarda. Aldığı anca kendine yetiyor. Anası, bu kızın başını bir an önce bağlamalı yoksa kaçacak diye dertleniyor. En küçükleri Büşra. Çok akıllı, uslu bir kız. Hep tebrik, teşekkür getiriyor. ''Babası onu çok seviyor. Okutacağım bu kızı diyor. Okur valla. Daha bu yaşında bayağı olgunlaşmış. Annesinin en büyük yardımcısı.''